Termik santral yapılması planlanan Aliağa'da hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü limitlerinin 2.6 katına çıktı. 8, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde Aliağa'nın 3 bölgesinde hava kirliliğine neden olan PM2.5 partikül madde miktarı ölçüldü. Aliağa çarşı girişinde yapılan 2581 ölçüm sonucuna göre PM2.5 düzeyi ortalama 26.2 mikrogram metreküp olarak bulunurken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 Baca filtrelerinin denetlenip denetlenmediği konusundaki kuşkular uyandırmaktadır. Aliağa'da kanser ölüm sıklığının diğer yerleşim bölgelerine göre yüksek olmasının PM 2.5 değerlerindeki yükseklikle bağlantısı da araştırılmalıdır. Bizler artık nefes alınmaz duruma gelen Aliağa'da termik santral veya başka hiçbir sanayi yatırımına izin verilmemesini talep ediyoruz dendi bu açıklamada.